Boş yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezeginin özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiyoruz. Tema Vakfı 2020 yılı araştırma verilerine göre Mula'daki ormanlık alanların 65'ine maden ruhsatı verilmiş durumda. Mula Çevre Platformu özellikle yangından sonra büyük zarar gören Mula'daki maden ruhsatlarının iptali için. Change.org Taksim Maden Ruhsatları iptal Edilicisi'nin adresinde bir kampanya başlattı. Kampanya metninde şu ifadelere yer veriliyor. Şu anki verilere göre 66 bin hektar ormanlık alanımız sayısını bile tahmin edemediğimiz canlılarımız yandı, kül oldu. 29 Temmuz tarihinde Marmaris'te başlayan ve hemen ardından Bodrum, Mazı, Çökertme, Mumcular, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydi Kemer ve Menteşe'de başlayan yangınlar tam 2 hafta sürdü. Yanan ormanlarımızda yaban hayvanlarımızın habitatı ya yok oldu ya da çok daraldı. Yanan ormanlarımızın rehabilite edilmesi gerekiyor. Rehabilitasyon süresinde ise objektif bakış açısıyla değerlendirme yapan bilim insanlarımızın görüş ve yönlendirmeleri dikkate alınmalı. Diğer yandan dünyayı etkisi altına alan ve Akdeniz havzasında bu etkiyi şu anda yangınlarla çok kısa zamanda dan sonra da susuzlukla gösterecek olan olumsuz iklim koşullarına müdahale etmek için Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Diyimsel çalışmalar sonuçlanıncaya kadar Muğla'da hiçbir yeni maden ruhsatı verilmemesini, ruhsatı verilmiş olsa dahi hiçbir yeni maden alanının işletmeye açılmamasını talep ediyoruz, diyor kampanya Change.org Taksim Maden Ruhsatları İptal Edilsin adresinde. Nilüfer Gençlik Meclisi ve Fridays for Future, Bursa'da bulunan genç iklim aktivistleri, Change.org Taksim, Bursa'ya temiz hava adresinde Bursa'ya nefes ol kampanyasını başlattı. 48 farklı kurum tarafından da destekleniyor bu kampanya. Bursa'da temiz hava eylem planının acilen etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla başlatılmış ve şöyle deniyor. Salgın hastalıklardan dolayı taktığımız maskeleri hava kirliliği yüzünden de takmak istemiyoruz. Bursa'ya nefes ol hakkımız olan temiz havayı istiyoruz. Bursa 5 yıldır kronik hasta bir şehir. Hastalığı ise hava kirliliği. Şehrimiz yönetim birimlerinin hava kirliliğine dair çözümcül politikalar oluşturması ve bunları gerçekleştirmesiyle ancak bu hastalıktan kurtulabilir. Kirli hava sağlığımız açısından her yönden kötü. Güncel çalışmalar uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan kişilerin ortaya çıkan kronik hastalıkları nedeniyle COVID-19 ve benzeri salgın hastalıklara yakalanma da olumsuz etkilendiklerine ve çok daha yüksek risk altında olduklarını belirtiyor. Bursa'da hava kalitesi ölçüm istasyonlarından çıkan verilere göre, 2019 yılında kirletici madde ortalama yoğunluk değeri, Türkiye ve Avrupa mevzuatlarına göre belirlenen limit değerin 2, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limit değerin 4 kat üstünde. Hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyelere indirilseydi, Trafik kazalarında ölenlerin 7 katı kadar kişinin yani yaklaşık 52 bin kişinin ölümünün önlenebileceği belirtiyor. Talebimiz net. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.01.2020 tarihinde hazırlanan ve destek sağlayan kurumların olduğu Bursa Temiz Hava Eylem Planı'nın acilen etkin bir şekilde yerine getirilmesi 2020-24 yılları arasında işleve geçeceği söylenen planın Aylık ve yıllık olarak faaliyet raporlarının yayınlanması. Tema Zonguldak İl Temsilciliği ve İmzacı 8 kurumun çevre yatırımını yapmayan kömürlü termik santrallerinin kapatılmasını talep ettiği kampanyada 7 Eylül Temiz Hava Günü'nde bir güncelleme yayınlandı. 100 bine aşkın kişinin imzaladığı kampanya sonrasında 2020 yılının ilk 6 ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller, Geçici faaliyet belgesiyle tekrar çalışmaya başladı. Change.org.tax'in Temiz Hava Hakkı adresinde paylaşılan güncellemede şöyle demiş: Bugün dünya temiz hava günü. Bütün dünya nefes alabilmenin değerini bilsin, mavi gökyüzü görebilsin diye millet, Birleşmiş Milletlerin önerisiyle son iki yıldır Türkiye ve dünya genelinde de kutlanmaya başlandı. Fakat maalesef biz hala birçok ilimizde gerekli çevre yatırımlarını tamamlamamış termik santrallerin dumanlarını soluyoruz. 2019 yılının Aralık ayında özelleştirilmiş kömürlü termik santralleri 2 yıl daha çevre yatırımlarından muafiyet getiren madde Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti. Ancak bu karar santrallerin havamızı kirletmeye devam etmesini engellemeye yetmedi. Hem baca arıtma sistemleri hem de kül depolama sahalarının yatırımlarını tamamlamamış olan santrallere bu sefer geçici izin belgeleriyle çalışmalarına izin verildi. Temiz hava hakkı için bilgi talep ediyoruz. Söz konusu santrallerin yaptıkları ve yapacaklarını söyledikleri çevre yatırımlarının detaylarını, kirliliği önleme etkisini, ne zaman uygulamaya başlayacağını ve şu anda bacalarından hangi kirleticilerin çıktığı ile ilgili hiçbir denetim raporu veya iş planı da kamuoyuyla paylaşılmıyor. Çevre yatırımlarını tamamlamamış santrallerin kimsenin zarar görmeyeceği şekilde daha önce 2020 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi kapatılmaları gerekiyor. Gerekli çevre yatırımını tamamlamadan çalışmasına izin vermeyin. Gerekli çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı kirletmesine izin vermeyin. Dünya temiz hava gününde rahat bir nefes almak istiyoruz. Siz de sesimizi duyurmamıza destek olun denmiş bu güncellemede. Ben Uygar Özesmi, Change.org Özel Haber Programı'nı derleyen Zeynep Ergin ve Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi